468. konu, Rubeyye bin Muavviz, Ümmü Atiye ve Leyla el-Ifari'nin savaştaki hizmetleri, Biz peygamberle beraber sefere çıkardık, su dağıtır, yaralıları tedavi eder, ölülerin gömülmesine yardım ederdik.